1243 numaralı konu, yatsı ve sabah namazlarını cemaatta kılmayanlar hakkında eşhabın düşünceleri, İbni Ömer şöyle diyor, biz bir kişiyi sabah ve yatsı namazlarında cemaatta görmediğimiz zaman, onun hakkında kötü şeyler düşünüyorduk.